Alhamdulillah, lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ l-nehtediyel <digits> evlâ en hedâna um allâh. Ve mâ tevfîkî ve acsâmi illâ billâh. Lequid câetu Resûlü Rabbina bilhaq. Sallu alâ Resûlina Muhammed. Allah'u sallallahu aleyhi Sallu tabib-i Muhammad Muhammed. Allah'u sallallahu aleyhi ve Sallu Muhammed. Allah'u sallallahu اعوذ بالله الشميء والعليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مزات الشياطين واعوذ بك ربي يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم İnna Allah Allah, Allah bil Qur'an Rabbi'l illa Allahü Teala bizleri tekrar bir araya getirdi. Sohbet meclisinde cemaattir. Rabbimize hamdü senalar olsun. Yaşadığımız müddetçe bu meclislerden nasibimiz bol olsun. Allah'ım cemaatten ayırmasın. Ehli sünnet vel cemaatten ayırmasın. Amin. Allah için adım atanlardan Allah için hareket edenlerden bir araya gelenlerden Rabbim bizleri mahrum eylemesin. Amin. Şimdi cuma gecelerini aman kaçırmayalım ihya edelim şu ilim meclisinde bu bulunarak bir Cuma gecesinin ihyası şimdi kabirde yatanlar bütün dünya onlara arz edilse onu istemezler sohbete katılma isterler yani bütün dünya size verelim yoksa buraya mı gelmenize fırsat verelim cemaate gelmek isterler çünkü bin rekat namazdan eftal bin, bin cenaze ziyaretinden eftal bir ilim meclisinde bulunmak efendim bir ayet dinlemek Kalpte nur, kabirde nur, kıyamet günde derece ve bir vaat yüz kat namaz kılmaktan eftal. Yüz katta nerede kılacak adam bu gece nasıl kılar yüz rekat mesela? Hepsinden eftal. Cuma gecelerini mutlaka ilim meclisinde geçirerek ihya'ya niyet ettik. Ölünceye kadar Allah'ım nasip eylesin. Amin. Ölümümüzü de bir cuma gecesi nasip eylesin. Amin. Ağabeyin Allah'ım salli ala seyyidine muhabbet Ve ala Ali ve sahbiyye Ben Men mâte yevmel cüm'a Mâte şehit. Cuma günü ölen şehit olarak ölür Cuma gecesi ölmek Cuma günü ölmek Ben değer veririm bu mübarek geceye çok inşallah Öyle ölmek nasip olur inşallah Şekeriya Beyaz dedi Cumartesi öğlenin ne kabahati var Deli midirler nedirler ben anlamadım <gülüyor> ya biz cumartesi ölen murt gitti mi diyoruz ya. Bir şey demiyoruz ki. Ama bu hadis var, bunu inkar etmiyor. Cuma'nın bir fazileti var. Ama adam imanlıysa, namazlıysa, zikirliyse böyledir. Değilse, cuma da ölse, fayda yok. Kadir gecesi ölse, fayda yok. Değil mi? Efendim, bunlar farklı şeyler, farklı meseleler. Kabirde, bunlar çıkacak meydana. Efendim, fayda var, yani cuma günü ölmenin bir faydası var. Cuma günü ölmenin bir faydası var. Adam birisi gidiyormuş yakınının mezarını okuyormuş. Öbürü de her ziyarete gitni bakıyormuş bir de bir adam geliyormuş. O da oradaki yandaki bir mezara bir tekme vurup o da gidiyormuş. Cık, Allah, Birkaç zaman böyle rastlayınca demiş kardeşim ne yapıyorsun ya? Demiş bu bana çok zulmetti. Tefeci mefeci canım çıkarttı benim bu diyor. Şöyle geliyorum ben de diyormuş bir tekme. Hani böyle işlere alıştırmayın ha işte. Kafanızın bozulduğu adamların mezarına gidip böyle bir şey yok yani İslam'da. Van'daydım şeyde. Bayramın şey, ikinci günü Van'a gittim de. Orada anlatıyor birisi. Ama hikmet var. O da demiş ki işte bana böyle zulmedi. E ne demiş yani? Bu adam ne anlar demiş bundan. Ne fayda ederdi yani senin bunu vuruyorsun gidiyorsun boşuna ayağına yazık zamanına yazık şudur budur. Ya sen demiş ne yapıyorsun geliyorsun buraya? De, okuyorum demiş dua ediyorum o var. E seni duyuyor da beninkini duymuyor mu demiş yani? <gülüyor> e, Hadis-i şerife uyuyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyurdu? Ma antum bi esma alim akulun Buhari'de. Siz bile Hazreti Ömer'e dedi. Allahu benim sözümü onlardan iyi duymuyorsunuz. Ebu Ceyl'leri çukura indirdiği vakitte üzerlerine geldi ne dedi? اِنَّا ne مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا Biz Rabbimizin vaadini hak bulduk. فَاَلْوَجَدْتُمْ مَا وَعَدَا Hakka Siz de Rabbinizin vaadini hak buldunuz mu? E dediler, bunlar duymaz ki. Sizden iyi duyanlar. Lakin la لَا هُجِيبُونَ Cevap veremezler. E bir insan imanı yok ise buna hiçbir şey fayda etmez. Ama Efendim, imanı olana da faydası inkar edilemez. Amel olana bu efendim, cuma gecelerinin faziletli zamanların, mekanların faydası inkar edilemez. Onun için biz değer verirsek Allah'ım da bize lütfeder. Cuma gününün şefaatini, gecesinin şefaatini nasip eder inşallah. Zaten şu cemaat, şu sohbeti cuma geceleri yapmamızdaki de en büyük gaye, gecenin ihyası olsun. Geceyi gafletle geçirmemek için bunu yapıyoruz. Sadece bu gece sohbetinden zaten Cuma namazına herkes gidiyor. E, bu itibarla biz Cuma ehlinden sayılırız inşallah. Çünkü Cuma ehlinin hakkında hadis-i şerif var yine. Yarın ahirette kıyamet günü, Cuma günü kocasına hazırlanan gelin gibi yani telli, duvaklı bir şekilde gelecek. Yani Cuma günü şekle bürünecek ve ehlini alıp cennete götürecek. Cumanın ehli olanlar onun etrafına Birikecek yani. Onlara müsaade edilecek. Özel bir şefaati var. Özel bir hakkı var Cuma'nın. Onun için gecesine, gününe değer verelim. İnşallah Cuma gecesinin vazifeleri, gününün vazifeleri hakkında da bir kitap Allah nasip ederse çıkaracağız. O da yaparsak o zaman insan daha iyi bakar. Cuma gecesine özel sureler, dualar. Cuma gününe özel. İnşallah amel etmek nasip olur ölmeden evvel. İnşallah. İnşallah. Van'a gittik, oradan Doğu Beyazıt'a gittik ahmet Khan Hazretleri Büyük Veli, onu ziyaret ettik Orada Arvasi şehitler var, kabirleri Onları ziyaret ettik Efendim Şu anda 1431 senesindeyiz ya Zilhicce Kurban Bayramı'nda Nasip oldu bunlar Ondan sonra Iğdır'a gittik, orada bir sohbet ettik Orada, Hoca Efendi'nin evine toplandılar Ondan sonra efendim Bitlis'e gittik. Bitlis'te çok veliler ziyaret ettik. Nurşine gittik. Nurşinde çok büyük veliler var. Abdurrahman Tahhi Hazretleri, Ahmed Şeyh Ziyaat'in Hazretleri. Ondan sonra orada bütün evliya dolu hepsi. Alimler var, medreseler var. Allah sayılarını artırsın Allah. Güzel yerler, hizmet ediyorlar, ilme çalışıyorlar. Ondan sonra Bitlis'te çok veliler var, Ebaybel Ensari'nin kardeşi var, Feyzullahi'l Ensari, Bitlis'te ya. Şeyhul Garibbanuz, Muhammed Küfrevi Hazretleri var, çok büyük. Alvarlı Efe Hazretleri'nin şeyhidir o. Muhammed Küfrevi, Sultan Hamid türbesini yaptırmış, kapısına altın gümüş özel şeylerle, el iş kendi yapmış göndermiş kapısını falan. Koca türbe yaptırmış ona, sonra Rus işgalinde dış kapıyı götürmüş Ruslar için gene bunlar ya? Her şeyi götürmüşler ya. Ondan sonra nasıl taşıma üşenmemişler sonra Hiç kapı kalmış Allah'dan. Gece vakti neyse türbedarı bulduk, açtırdı falan. Bir koku, bir koku. Bu kadar ziyaret yaptım, hiç böyle koku görmedim. Türbedan da bir şeyden yok. koku sürecek şeyde de değil yani. Bir de o koku sürmekle olmaz. Ben sürülecek koku olsa çok anlarım o işlerden. Hangi koku ne kokar? Böyle bir şey değil. Manen orayı işgal etmiş o koku Hiç bir yerde bulunmaz Kirem bayılıp kalıyor ya Öyle bir zat Muhammed Küfrevi Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve Şemsi Bitlis var Onu uzakta kaldık gece vakti Yine ona da yakın nakıda gittik Okuduk ondan sonra Daha da baya bir ziyaretler Nasip oldu hepsini tabi Bitiremedik Fetullah Verkanisi Hazretleri Büyük Meşayihtan Ona gittik Ecdud zaman hazretlerine ilk şeyi okutan, elif ba'dan okutmağa başlatan zat. Temuçuna Elif Bay ben de biliyorum bunu işare manalarını söyle demiş. Demiş kardeşine sahip olamış. E, bu sayıda iyi bak demiş. Bu çok büyük adam olacak. Hep oralarda eserleri var, şeyleri var efendim. İnsanlar Allah için gayret etmişler, mücadele etmişler, hizmet etmişler, Cihad etmişler, okutmuşlar, öğretmişler. Allah Bölünmekten muhafaza eylesin. Amin. Doğuyu, güneydoğuyu çok seviyoruz. Hürfleri çok güzel. Efendim namuslukları, namuslulukları çok güzel. Onun sıra İslami hürfleri çok güzel. Şeyhlere, alimlere, velilere hürmetleri çok. Çok. Allah artırsın. Amin. Allah Büyük İsrail projesini iptal eylesin. Amin. Bu federasyon projesini iptal eylesin. Amin. Allahım fazlakere Keremiyle bu vatanın, müsade İslam vatanlarının iç savaştan dış savaştan muavazayı leyip, Allahım alimleri, salihleri çoğaltsin, medreseleri çoğaltsın Bu millet ancak din patlar. Dinden başka bir şey bu işi düzeltemez. Ya bana diyorlar gel işte buralara sohbet et şudur budur. Dağın başındakiler tanıyor. Gittik de Muhammed Tayyar Hazretlerine gittik. Bir köyde, çölde uçarak gelmiş oraya. Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin torunu. Van'a yakın. Van'a gitseniz oradan sorarsınız. Türbederde de torunu. Hemen kalktı. Dün gece seni seyrettim ya falan. Yani herkes sohbetleri dinliyor. Elhamdülillah. Ne yapalım? Bizim daha ilk gidebildim ben oralara. O da mübarek bir zat. Muhammed Tayyar Hazretleri. Dualar ettik. İnşallah sizi de kattık. inşallah Her yerde dualarda niyet ettik. Rahman Memnun olduk. Efendim Van'da bir sohbet ettik işte böyle ya yani sohbet derken milletle toplandılar ettiler bir şeyler konuştuk hemen onu çekmişler Van'ın televizyonuna vermişler ulan mübarek biz de özel bir şey konuşuyoruz belki ama <gülüyor> bunun özelliği kalmadı ki işte delikli devir çıktı mertlik bozuldu bu cep telefonu çıktı kameraya lüzum yok yani hani dikkatli konuşmak lazım ama benim dikkatim bu kadar olur ondan sonra efendim bizim şeyin dediği gibi Amasya'daki hoca efendi da onu diyorum bak vaaz ediyor şeyde diyor ki bir şey söyleyeceğim size dedi cumada aramızda kalsın falan baktı birbirine, bu nasıl hocadır bu kadar cemaat var aramızda kalsın olur mu falan? adam da zannettik ne diyecek falan. ya dedi işte iyileri öne koyuyorsunuz dedi çürükleri alta koyuyorsunuz yapmayın dedi böyle falan biliyor musun Ha o muydu falan dediler bundan. zannettiler bir sırda hoca mı atlatmış ne etmiş burada sır verilir mi falan Vermişler onu o internetlere, sohbet. Versinler biz nerede olsak Bildiğimizi konuşuyoruz. Yani ayetten, hadisten konuşuyoruz. Hak'tan, hidayetten bahsediyoruz. Ama gönül ister ki herkesin evine gitsek, kapı çalsak, herkese tek tek konuşsak, milletin namaza çağırsak, eli sünnete davet etsek, gücümüz yetmiyor. Ama inşallah bu sohbetleri Allah ulaştırıyor. Siz de gayret edin. Hizmetlerimize devam edelim. Biz de Kitap çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah yakında bazı eserler çıkacak. Allah'ım çok hizmetler esas mesele ibadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan Halik hoşlanmayınca. Allah hoşlanmazsa efendim ne kadar ibadet yapsan, sohbet yapsan, vaaz yapsan fayda yok. Onun için Allah razı olsun hepimizden. Hoşnut olsun hepimizden. Celle Şanuh Celle Celaluhu. sizlerden de dua beklemekteyiz. Evet, sizini merak ettiniz. Hoca nereye gitti? Nereye bilmem nereye gitti? Onun için biraz dedim. Meraanız geçti mi şimdi? Ha. Sizde vardır o meraklılıklar. Efendim 22. farza mı geldik? He? Evet 23 desem yine evet dersiniz. Mübarek bilerek mi konuşuyorsunuz ya? Yani? 22'yi. Tamam. Bu ile 4 farz inşallah sırayla bitsin. 22. farz neymiş? Emaneti yerine teslim etmek. Bizde de hiç bulunmaz. Bizde de hiç bulunmaz. Hiç emanetlen. Bizim ne alakamız var ya? Yani? Emanet nedir? deremiz? Allah ne buyurur? Sadece. İnna arzna emanet ala semaat ve al arbu ve al bayn. فَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُّمًا جَهُولًا Emaneti göklere, yerlere, dağlara arz ettik. Ya Rabbi bunun sonunda ne var dediler. Tutarsanız cennet var, tutmazsanız ateş var. Dağlar, taşlar, gökler, yerler Ateşten korktular Emaneti taşımak istemediler. Mecbur edersen baş üstüne ama Teklif ediyorsan biz almayalım dediler İnsana teklif ettim insan hemen Vur sırtıma dedi Çünkü insan Çok büyük zalim ve çok büyük cahildir Mevla beğenmiyor bizi O yarattı bizi ama beğenmiyor biz. Zalimlik var diyor. Cahillik var size diyor. İlme merak yok. ayet hadis öğrenme heves yok. Bu kadar kitaplar yazdır okumak yok. Film seyrediyor, dizi seyrediyor, maç seyrediyor. Yazık değil mi sana ya? Öleceksin gideceksin. Şu gece şu sohbet terk edilir mi? Nerede bulacaksın bu ayetleri bu hadise? Bundan faydalı ne iş var da onu seyrediyorsun? Anlamaz. Bir de haksızlığa çok meyilli. Salimlik var. Emanet. Nedir emanet? Ehli sünnet itikadı emanet. Bozmak istiyorlar mı? İstiyorlar. Bozmaya çalışıyorlar mı? Ehli sünnet itikadını bozmak üzere. Ne dertleri var ne dertleri var. Çok uğraşıyorlar. Türkiye ile özel uğraşıyorlar. Milletin itikadını bozmak için. Kadere inanmak lazım değil. Şu lazım değil. Bu lazım değil. O bayraktar bayraklı neler etmiş geçen yine? Benim Rasulü hocam da ayrıyor beni. Buna cevap ver. <gülüyor> ya Kızılpaşa ne yapsın bir Ali Paşa ya. Bu nasıl bunu başıcı? Diyor ki şeytan taşlamak yok. Peygamber hiç taşlamamış. Şimdi burada mesele var. Nedir o? Sen peygamberin taşlamadığını sallallahu aleyhi ve sellem taşladığına dair bu kadar hadis var. Ben hadisi kabul etmiyorum. Peki taşlamadığını nereden çıkarttın? Taşlamadığına dair bir çürük rivayet olsun bulur bulabilir misin bir kitapta? Hiçbir kitapta uydurma bile yok. Uydurma bir rivayet bile yok taşlamadı diye. Peki nasıl dersin sen bunu? Ne iftira bu kadar sahabe, 114 bin sahabe vardı, Efendimiz Hacci gizli yapmadı ki. Hep beraber taş attılar. Bu kadar sahabenin, bu kadar 1400 senelik din mesela. Yok. O yok, bu yok, şu yok. Bir şeyler daha demiş de. Hep, ben tabi şey demiyorum. Sinirim de bozuluyor. Gece vakti bazı kere bunları şey diyorum hani millet cevap vereyim diye dinleyeyim diyorum ama ya uyuyacağım şimdi duyunca uykum kaçıyor. Hiç uykum kaçıyor. Siz hiç. Maşallah. Adam eli sünnetten mi çıktı? Dinden mi çıktı? Milleti mi bozdu? Tabi de uykunuz geliyor yani. E benim derdim çok sıkıntı basıyor beni. İstiyorum i̇şte aman diyorum şey diye. Ama bu sefer ne haber geliyor bana oradan buradan da. Emanet, itikat emanet. Ehli sünnet, itikat emanet. Sünnet, Resulullah'ın dini, hac, umreler hepsi bunlar. Hacçın zaten zamanı yok demiş. umreye de gitsen hac olur demiş. <gülüyor> Allah Allah. Hacçın zamanı yok demiş. Ne zaman gidersen. Böyle adamları. Bunları konuşturuyorlar. Efendim abdest emanet, kusül emanet, namaz emanet, şu beş vakit namaz ne kadar büyük bir emanet ya. İnsan ezan vakit giriyor kılmadan dağlar kadar yük sırtına biniyor ya. Namazı kılmayanlar nasıl yaşıyor? Nasıl yatıyor? Nasıl uyuyor? Ben bu gece ölürcüm yatsı kılmadan. Nereye giderim? Hiç düşünmüyor. Hep bunlara emanet. O abdesti. Yalap şalap işler Koca abdestli halezi yazdık. Kaç kişi amel eder? Onda kusülü de yazdık. Kaç kişi amel eder? Namaz için beş tane ayrı kitap yazdık. Kaç kişi amel eder? E benim yazdığım değil. Diğer hoca efendilerin de var. Var çok. Kim okuyor? Kim amel ediyor? Ben kıldım oldu bektaş kusülü. Şartı var, şurtu var. Emanet. Bir de milletin verdikleri emanetler var. Parayı emanet eder adam. Değil mi? bazı komşu komşusuna eskiden cihada gazaya çıkardılar. Hanımın çoluk çocuğunu emanet ediyor. Adam gidiyor 3-4 ay kazaya cihattan ya geri döner ya dönemez. Komşusuna emanet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men halefe gaziyen fi ehli. Kim bir gazi, gazaya cihada giden adamın ailesine bakarsa ardından ona hayırlı kalef olursa o kişi aynı gazaya katılmış gibidir. Aynı cihada giden sevabı verilir ona buyuruyor. Emanet adam nerede parayı efendim emanet etsen mal şi, mansıp makam emanet kaymakamlık valilik milletvekilliği ne demek ya milletvekilliği bu kadar rey veriyor adam sana kitbenin vekilim ol. kitle orada çerez çıtla diye göndermiyor ki seni. Sen bunun hakkını arıyor musun? Nedir? Ne değildir? Pelediye reisliği. Ne kadar büyük emanet ya. Bu kadar millet. Yolu, şusu, busu. Düşen, kalkan, Arabası kırılan, bacağı kırılan, Havuza düşen, ölen çocuk. Cık. Hep emanet hepsini. Ama Bayılıyorlar beni seçin, beni seçin, Beni seçin. Herkes istiyor ki Beni seçin. E ne kadar buna Atladınız bu işlere ya. Bunlar zor işler Bunlar mesuliyetli işler siz ne meraklı adamsınız Aday adayı 4000 bin kişi çıkıyor aday adayı 5 milyarda para yatırmaları lazım Kaz gelecek yerden tavuk esir gelir mi? Ondan sonra Geliyor Ne oldu? Bir şey yok Ne cevap vereceksin yarın ahirette? 18 yaşına kadar kız okula gidecek Mecbur ya bu nasıl bir dindir nasıl bir mezheptir al sana emanet işte millet emanet etti bir vazife sana benim kızımı 18 yaşta kadar okula gönder diye yani mi doğruyu söylüyorum hoca provokatör oldu diyorlar niye bu doğruyu söylemiyor bir bana mı kalacaktı bu işler yazık değil mi bu kadar hoca var konuşsanıza Nasıl cevap vereceksin yarın ahirette? Çok büyük bir mesuliyettir. Ben Allah için söylüyorum. Bu işi durdursunlar. Beşe indirsinlermiş. Eskisi gibi. Beşe. Milletin kızının, karısının, efendim namusunun vebaline girmesinler. Kız çocuğu ya 18 yaşına kadar okula mı gidermiş? 12 sene. Avrupa'da öyleymiş. Biz gavur muyuz? Bize ne? Avrupa'da. Yanlış, yanlış. İşte emanet, emanet, emanet, emanet. Ah, ah Allah, ım. Derdimizi dinimiz eyle ya Rabbine. Ay. Dert değildir, gide dünya kala din. Dert odur ki, kala dünya gidedin. Ekonomi düzeldi, dünya mamur oldu. Şöyle olduk, böyle olduk. Ama din gitti. Ne olacak? Ahlak gitti, şu gitti, bu gitti. Bu değerler giderse ne olacak? Yazık değil mi? O doğuda ne kadar tabii yeni etme gençlik cahil oldu. Evvelce hep alim oralar. E cahil olursa ne olur? İşte biz de cahil olmasınlar diye 12 seneye çıkartıyoruz. Seni <gülüyor> E senin 12 senede bunlara ayetten hadisinden ne öğreteceksin? He? Terörist başı nereden yetişti? Ankara siyasal mezunu. Hizbullah'ın başındaki o öldürüldü bir tane. Ortalığı kırdı. Milleti betonlara gömdüler. Hainler o zaman. Nereden yetişmiş? Siyasaldan. Medreseden yetişen bir tane terörist var mı? Yok. Niye bu hakikatleri hala anlamıyorsunuz? Bu vatanın, milletin harcı İslam'dır. Ehli sünnet vel cemaattir. İslam'ı anlat, fırsat ver. Konuşulsun bu insanlara. Nedir bu ırkçılık? Nedir bu birbirine dalmak? Nedir birbirimizden alıp veremediğimiz? Müslümanız hep ehli sünnetiz, kardeşiz. Hanefi Şafii hepsi ehli sünnettir. Doğu Şafii mezhefimiz, Hanefi mezhefimiz. Arada fark çok az. Bunlar zaten itikatta bir. Hepsi ehli sünnet. Hepsi hak. Ne olacak? Gel de hoca buralara vaaz et işte bak insanlar seni seviyor. İşte bu milleti şey etmek lazım, düzeltmek lazım, etmek lazım. Ama e fırsat verilmiyor. Bu zamana kadar hiç fırsatlar verilmedi. Şimdi de yine İslami medya bize yanaşmaz. Onların içine doğru söyleyen gelmez. Hep yalakalık yapacaksın. Hoşaf sotacaksın, kuyruk sallayacaksın. O bizim işimiz değil. Hakkı konuşacaksak Konuşmak nasip olsun. Allah Allah. Değilse lazım değil. Aleyhimize olur. Kulli hakka ve illa feskut. Ya hakkı söyle ya sus. Es-sakit hak şeytan akhiresi. Hakkı söylemeyen susan dilsiz şeytan olur. Emanet. El-ilm-ü emanetun ala anakil ulema. Efendi Hazretleri çok okurdu bu hadis şerif. İlim alimlerin gerdanları üzerinde emanet. Doğru bildiğini söylemek emanet her doğru her yerde söylenmez ben de zaten söylemiyorum la tekul külle sıdk ve la tekul gayra sıdk doğrudan başka söyleme her doğruyu da söyleme ben de her doğruyu söyleyeceğim zaten Ebu Hureyre radıyallahu anh ne yaptı Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem iki kap doldurdum hafiz tu'ar <gülüyor> Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem iki kap doldurdum yani iki ilim aldım fe emmâ hadû mâ besestu Birini yaydım döşedim herkese. Onda cimrilik etmedim. Ebu Reyhe Kadadî hadis rivat eden daha niye yok? Çünkü hakkını verdi. Ve melâhar bir ilim daha doldurdum felevubeset tule kutâ'a'l-bulûm. Buhari'de geçer bu söz. Böyle yaptım. O iki, ikinci kabı doldurdum onu diyecek olsam, gırtlak gider dedi. Yani onu deme. Her doğruyu diyemiyoruz. Dediğimizi yapsan yine kurtaracaksın. İlim de emanet. Biz bu emanetin altında eziliyoruz. Ama ne yapalım? Ancak bu kadar yapabiliyoruz. Bir de hastalığımız var oradan da yırtarız inşallah. Zaten diyorlar bu adam hasta olmasa yanmıştık diyorlar. Onlar da onun hesabını yapıyorlar. Bundan hasta olmasa diyorlar bu ne yapacaktık biz bunlar? İşte hastası bu kadar işe yarıyor. Ne? Bundan sonra daha sağlam olacak halimiz de kalmadı ama... Ee, Allah bu da idare etsek ki ne yetecek? Allah gözden elden ayakta mahrum etmesin. Hayır. Akıldan, lisandan hep bütün nimetler. Biri olmasa istop etti. Makine durar. bir olmasın makine durur. Ne kadar kafan çalışsa konuşamasan nasıl aktaracaksın? Yazamazsan bir şey yok. Görmesen ne anlatacaksın? Onun için Allah'ımıza emanet. Allah bize dinini emanet etti. Biz de canımızı, dinimizi ona emanet ettik. Allah bize emanet etti. Biz de döndük ona emanet ettik. O emaneti zayi etmez. Ehl-i itikadımıza Rabbim sahip olsun. Fazlu keremiyle bizi ondan ayırmasın. Amin. Çok iş var bu emanet. Allah emanetleri innellahi murukum şüphesiz ki Allah semrediyor. emrediyor entüeddül emanet emanetleri kime vereceksiniz? Ehline vereceksiniz. Vazifeleri kimi geçireceksiniz vazifeye? Ehil olanları geçireceksiniz. Layık olanları geçireceksiniz. Akrabam, yakınım, oğlum, kızım, halamın oğlu Değil. Hal, hal Hatır gözetmeyeceksiniz. İdâ vussidel emrû ilâ gayri elî Dediler ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Allah bilir dediği. Ama emanet ehli olmayana verilirse kıyameti bekle. Bukhari'de geçiyor. Şimdi ehline veriliyor mu? Yok. Medreseden mezun olsan, İmam-ı Azam kadar ilmin olsa, imam ederler mi seni? Müftü ederler mi seni? Vaz ederler mi seni? Niye? Diploman yok. Bir hoca öyle dedi bana o vakitte. 25-30 sene evvel. Evelen vaaz ettiriyordu beni camisinde. Sonra müftü zorladı onu. Dedi ki bunu vaaz ettirmeyeceksin falan. O da geldi. Pütüdam sakalı var. Yaşlı başlı adam. Dedi imam azam gelse vaaz ettiremem dedi. <gülüyor> Niye dedim müftü öyle söyledi. Oradan oraya kovdular bizi. Oradan oraya kovdular bizi. 35 senelik macera bu. Gezmediğim yer kalmadı. Kezmediğim dağ taş kalmadı. Gidiyordum bir yere. Orada vaz ediyordum. Cemaat doluyordu. Şuydu, buydu. Oranın derneği de memnun oluyor. Para topluyor, cami yapıyorlar çünkü. Her gittiğim yere cami yapılıyor. Bu sefer hemen bir kadro veriyorlar ki beni konuşturmamak için. Bu sefer kadrosuz kalanlar beni çağırıyor. Diyor ki 47 kadro alamıyoruz. Sen gel bari birkaç kere de senden kurtulmak için kadro versinler. <gülüyor> Böyle uğraşlar benler. Hala doyamazlar. Hala doyamadılar. O ıhlamur tepe üstü, bilmem ne, her yerde. Oradan gidiyordum da, Bursa'da gezmedim. Zaten. Her cami. Afyon, Eskişehir, Konya, Bazar, İzmit, her yer. E biz, vazifemiz bu. Emanet. Eline vereceksin. İma, i̇mam etmiş adamı. Kur'an'ın yüzüne okuyamıyor. Fatihada yanlışı var. Arkasında namaz olmaz. Merkez yamışta imam olmuş. Böyle iş olur mu ya? Haladan çıkıyor. Durulanmadan, kurulanmadan abdest alıyor. Böyle imam olur mu ya? Taharet yok. şey yok. Namaz kıldırıyor. Tadil erken sıfır. Bir teravuk kıldırıyor. Olmaz. Nasıl olacak bu? Diplomaları almışlar. Müftülükleri, bazıları kapı... Makamları. Kapışmışlar. E gel bakalım müftü şuradan bir fetvadan bir şey oku bakalım. Okuyamaz. Şu tefsirden bir ibare oku bakalım. Okuyamaz. Çoğu yani. E ne olacak şimdi? Ondan sonra fetva vermek. Kolay iş mi? En büyük emanet. Allah adına konuşuyorsun yahu. Helal mıdır aram mıdır ya? Bu ne demek bu şimdi? Allah adına adama fetva veriyor. Cim'in karnı geniştir demiş. Cim cevaz yani caiz. Cim var ya böyle karnı geniş böyle yazılıyor. Orta boş. Ha. E buyurun fetva dairesi. Alo. O da diyor ki işte efendim Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu, efendim. Kredi alacağım şunu şey, Caiz caiz sıkıştın mı sıkışıklığın var mı var <gülüyor> adam da rahatım der mi <gülüyor> o caiz bu caiz ya bunun bir şartı var şurtu var ne oğlu öldün mü domuz eti yiyecek kadar aç mı kaldın falan. bir şey sormuyor ki basıyor fetvay her şey caiz adam dedi zaten kimisi de hep de haramcı onlar da layecüz hiç caiz değil ne desen de caiz Dedi hoca efendi dedi şey yapacağım babamı dedi sigorta mı yapacağım? Şey, Bağkur mu bir şey soruyor. Dedi 80-90 yaşına dedi ağır hasta kanser olmuyor ilaçları alamıyorum falan. Ölsün dedi. <gülüyor> Öyle hocalarımız da var bir tutam sakallı. <gülüyor> Sizin sigortanız var mı sorma sahip hoca efendi? Var dedi. <gülüyor> e benim babam niye ölsün ya dedi. Dedi ki Yeciyüzü, dedi Yeciyüzü caiz değil dedi biliyor musun? Hocam Yeciyüzü dedi caiz değil olur mu dedi? La Yeciyüzü ne demek? O hiç caiz değil dedi. Bir de bu sınıf var. Böyle yani doğru ortada kalmak, adamın durumuna göre hareket etmek. Değil mi? Her yerde her fetva verilir mi? Herkese her fetva? Adamına göre de fetva değişir. Takva sahibi olanın durumu başkadır. Normal Müslümanın durumu başkadır. Değil mi? Evliya Allah'tan birinin kız kardeşi o zamanki bir fıkıh halimine fetva soruyor. Dedi ki o zaman ışık mışık yok. Devletin dediği kandilci adamlar tutmuşlar gece yolları aydınlamak için. Kandil o zaman böyle cereyan yok. Kandil yakmışlar fitillerle yollardan geziyorlar. Bazı gene duruyorlar yolda falan fitilleri tutuyorlar falan. İşte güvenlik için. O, o da soruyor ki Peki Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh kız kardeşidir yani. Ahmed İbni Ambele soruyor herhalde. Diyor ki bu diyor yani devletin ışığıdır. Geliyor kapıda duruyorlar. E ben de diyor örgü örüyorum. Mesela az bir şey kaldı bitirme. O ışıkta örgü örebilir miyim? Gece ya evin ışığı yok. O ona fetva vermeden soruyor. Fetva soran kimin nesidir? Diyorlar ki Abdullah İbni Mübarek'in kız kardeşidir. Ona caiz değil diyor. Niyasın hoca efendi, kocam üçteydi ama çünkü takva onların evinden çıktı diyor. takva rahat etsin diyor. Normal biri varsa çağız diyecek. işte farklı. Her tarla aynı sabahla sürülür mü? Bizim bir ham sofu hocalar var bazı. onlarda hiç. dergi okumayın, radyo dinlemeyin. Şunu yapmayın. Ya tamam da adam e ehli sünnet üzere bir şey dinleyecek. Sohbet dinlemek için dinliyor bunu sen. Yok e Sen bu ilmi verebilecek misin ona? O da yok. Ne olacak bu adamın durumu? Kalacak cahil. Bir ham soflar da var. Efendim. Hep her iş emanet işte. Adama verirsen kürsüyü, adam da ehil değilse vaaz etmeye önce babasını keser. Önce babasını keser. Böyle cahil adamlar var. Okumaklar efendim cehaletten kurtulmak ille kesinleşmez. Efendim Azeri hocası öyle derdi. Hocalar okur okur da cahillikten kurtulursa da ahmaklıktan kurtulamaz derdi. O da hocaydı mübarek. Tezbici زاده Ahmed efendi. Bir de bu ahmaklık meselesi var. Nasıl yapacaksın? Değil mi? Biraz da edebini öğreneceksin. Şimdi. Edebini öğrenem. Ben de biraz bu işin edebini bilmiyorum. Onun için iki de bir gel aşağı diyorlar bana. Ben de çok çekiyorum bu işte. Hoca okudu, okudu, okudu. İcazet alacak. Hocası dedi ki evladım dedi. Yani dersleri bitirdin dedi. Bir yere gidip hocalık yapabilirsin yani. Talebe okutabilirsin. Fakat dedi bir senede edep ilmi. Yani böyle siyaset, geçim, adab, muaşeret. Yanımızda kalsan şey olur. Yok dedi ben ilimleri bitirdim dedi. Onu kendi kendime de halledebilirim. Ey sen bilirsin. Gitti. Giderken tabii o zaman köylerden dağlardan bir yerden bir yere gelmek ilim merkezlerimiz, Ahlat'a gittim. Ne mübarek yeri. Varsa fırsatınız mutlaka görün. Bitlis'in kazasıdır. Sekiz, sekiz bin yüz küsür mezar taşı var. Dört metrelik, üç metrelik. Ruslar geldiği zaman hep onları şey zanet, asker zannetmişler. Mezar taşları öyle bir duruyor ki Biz de tam akşama yakın gittik, güneş de batmış. Ben de biri görse orada dirildi biri ruhanilerden zanneteceklerim. Taşların arasında kaldık. <gülüyor> 210 dönüm mezarlık. Hepsi şehit. Evliya Allah'tan biri keşfinden abdest bozacak yer bulamadı. Çıktı dışarı gidiyor gidiyor hep şehit görüyor kabirleri manen gözü açık. Ahlat. Çok büyük yer. Kubbetül İslam. İslam'ın kubbesi. Belk, Semerkant, Ahlat. Bitlis'in kazası şu anda. Malazgirt'in önünde yani. Arkada bir elli kilometre sonra arkada Malazgirt var. Büyük Komutan Alpaslan Hazretleri'nin geldiği, cuma kıldığı yerler. Hep şehit. Ne medreseler varmış orada mesela. Sekiz yüz sene evvel üç yüz bin nüfus hep ulema. Şam bile alimleri buradan açıyormuş Şam'a yani. Bile alimler. O zaman tabii gidiyor bir yerden. bir. Yerden. Uzak yollar. Medreseyi bitirdin. Ama dedi biraz da ete boku. O da dedi idare ederim. Geldi bir köye. Baktı ki hoca yanlış fetva verdi. Ama o cemaat da hocayı evliya diye biliyor. Yani evliya da olabilir belki ama. E sen şimdi kalktı gitti dedi ki. Bu hoca yanlış fetva veriyor dedi. Cemaatta da bir hocaya bir bağlı. Sen ne demek istiyorsun dediler ya. Bizim hocamıza itiraz. Patakütte patakütte kırdılar geçti kafasını gözünü morarttılar. Bu ulam ne yaptık dedi biz ya. Adam yanlış hakikaten dedi biz doğruyu anlatamadık. Ne olacak dedi ben yine gideyim hocama. Taya yedik ancak aklımıza bir senede edep öğren, siyaset. Ondan sonra biraz bir senede ne öğrendiyse işte. Ben ben o 30 sene öğrenemedim. Yine bodozluma gidiyorum öyle bindiriyorum. Ya biraz idareli git işte. Yapamıyorum ki kuyum değil. Ondan sonra bir sene sonra geldi. Hoca yine vaaz ediyor. Ya dedi bu sizin hoca öyle mübarek Halbuki yine aynı hoca. Yanlış konuşuyor. <gülüyor> dedi bunu dedi. Sakalından bir eleman dedi. Cennetlik olur dedi. Ulan hocayı de soydular bütün sakalını yoldular. <gülüyor> Bereket olsun diye biliyor musun? <gülüyor> yani işte usulüyle gidersen adamı yoldurursun. Öbür türlü kendini yoldurursun. Bunlar ayrı meseleler. Ehliyet, liyakat, Emanete ehil olmak, layık olmak, ehil olmayanı kürsüye edecekse batırır, vaaz de batırır, aşağıda olsa batırır. Her işin ehli lazım. En kolay iş makarna pişirmektir ama verirsen bana bir çuval makarna hamur ederim bırakırım sana. Onun da ehli hanım. Onda da ondan öğreneceksin. Değil mi? İstediğin kadar hoca ol, yufka açamazsın. Her şeyin ehli var. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La iman men la emanetele. Güvenilirliği olmayanın imanı yoktur. Acayip bir şey ya. Ve la dineli men la adele. Sözünde durmayanın dini yoktur. Ama adama hemen sen sözünde durmadın, gavur oldun deme ha. Bak işte hemen oradan yanlış anlarsın şimdi. Yani onun dini mükemmel değil demek. Çünkü kamil imanlı olsaydı sözünde durur sallallahu aleyhi ve sellem söz verdi adamdan adam unuttu Resulullah orada üç gün üç gün ya adam bir de geldi bak sen hala burada mısın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi ona e ben seni üç gündür bekliyorum bir de ne biçim adamsın bile demedi ya biz olsak yani bekleriz ama onu da yeriz yani üç gün sonra <gülüyor> edep sözünde duracak Emanet, güvenilirlik. Yahu hiç kalmadı be. Ne diyor el mümin? Ben emine unnaz. Mümin insanların güvendiği kimseler. Efendim adam müsteşar alıyor Müsteşar mı? Demen. Müsteşar diyor İbni Maci hadisinde güvenilir kişi olması lazım. Sen adamı müsteşar diye bir de o da para veriyorsun. O da sana bir istişare veriyor ki memleketi birbirine sokuyor. Hiç güvenilirlik yok adamda. Hep o müsteşarların ne belaları vardı. Vezirler, müsteşarlar. Çünkü adam yetkili ama kendi her şeyi kavrayamaz. Müsteşar tutuyor ki bana fikir ver. O müsteşarda da efendim e, layık değilse, ehil değilse, para gözse, menfaatçıysa yandık. Her şey bu emanete geliyor. Güvenilirlik. Mümin insanların güvendiği kimcedir? El Müslim menselim el Müslimın insanı Müslüman elinin dilinin şerinden insanların kurtulduğu selamet bulduğu kimcedir? Müslüman selametten gelir, mümin emandan gelir. Eman güvence demektir. Emanetle aynı kökten gelir. Mastarları bir güvence vereceksin Allah'ın izniyle. Yani bu kadar insanlarla görüştüm ettim bu kadar senedir yüz binlerce bek insanlarla hukukum olmuştur. Bir kişi bu hoca benim paramı yer. Veya bir kişi bu hoca bana kandırır. Bir kişi bu adam bana yalan der. Bir kişi ben şunu versem ona da bunu geri alamam diye. Vallahi lazım bir kişiden duymamışımdır. Kimse de duymamıştır. Çok meselelerim olmuştur. Çok insanlarla yolculuktur. Hayatım insanların içine geçmiştir. Beş yaşından beri evde yatmadım. Yedi yaşından beri anam babam bilir. Hep cemaatla ihvanla kaldım. Bir kişi bu adam bana yanlış fikir verir. Birisi istişare sorsun, onu yanıtmamışımdır. Kendim yanlış yaparsa Allah'la Allah aramda, kimseye yanlış bir fetva da bilerek vermemişimdir, konuşmada yapmamışımdır. Özel hayatımda da bir kişi beni kandırdı, benim paramı yedi dememiştir. Aldatılmışımdır, aldatmamışımdır. Ama aldatıldığım çoktur. Aldatanlar düşünsün, kendini aldatmıştır. Ben kaç biz de bizi aldatan bizden değildir. Güvenilir olun arkadaşlar. Güvenilir olun. Bak bu kadar hakkımda şeyler çıkarırlar. Her gün yazarlar, çizerler. Bu kadar seni uğraşırlar. Allah'ın izniyle tutturamazlar. Bir kişiden bir işte borç aldı, vermedi. Yok efendim beleşçilik yaptı, hocalığını istismar etti, parasız bir malımı aldı. Bir kişi çıksın. Çıkamaz. Bu işleri, bu yamuklukları, bu emanetsizlikleri yaptığın zaman nurun alınıyor rabbiyesirin siliniyor suratın kararıyor biz elhamdülillah aynı adam duruyoruz ama sen mahvoluyorsun gidiyorsun niye böyle bu efendim emanetlere hıyanet ediyorsun niye emanetlere hıyanet ediyorsun ayetül münafık selah münafığın alameti üçtür hizah haddetek edeb konuştu mu mutlaka yalan konuşur hiç yalan konuşmadım hiç konuşamam yani sırıtır aleyhme de olsa konuşamıyorum. Ya konuştum yalan konuşur. Ve Söz verdiğimi bozar. Söz için ne zararlara düştük ama söz dedik, mecbur olduk. Ve ida tümine khan, bir emanet bırakıldığı zaman, görev teslim edildiği zaman veyahut bir mal mülk gibi bir emanet vasiyet haini gelir. Bir hadiste de Bukhari'yi de Dördüncü ilavesi Kavgaya giriştiği zaman söver Sayar ana avrat Ağzını bozar Bunlar bu ne, bu Emanet aman güvenilir olun kardeşim Bir şey bıraktılar size emanet ettiler Vasiyet bile yazın Belki ben ölürüm Ondan sonra çoluk çocuk iç eder Adam gider bir yere gelir Ondan sonra sen öldün gittin Çoluk çocuğa da vasiyet yazmadın şu mal benim değil, şu para benim değil, şu up, tapu emanet, benim değil. Bak benim vasiyetimi kitap yazıyorum, değiştiriyorum, yeni bir şey oldu mesela değişiklik oldu, değiştiriyorum. Vasiyet yazmadan duramıyorum. Emanet meseleleri olur. Vasiyetini yazmadan ölen, vasiyet etmesi gerektiği halde, ölülerle konuşma izni verilmez ona, hapse atılır kabirde. Men لم يوصل, لم يؤذن له في Vasiyetsiz ölene ölülerle konuşma izni verilmez diyor hadis-i şerifte. Ya Resulullah, veli tekelmül mevta? Ölüler konuşuyor mu dediler. Ne hammetizalarun birbirini ziyarete de giderler buyurdu. Ruhlar geziyor esas insan ruhtur. Ben dün geceden beri gezdiğim yerler rüyamda, ha "Sen hayatında gidemezsin." <gülüyor> dolaştım, durdum yani. Bir uyanıyorum düşünene kadar zaten diyorum namaz geçecek kalkıp abdesti yetiştiriyorum. Nerelere gidiyorsun geliyorsun. Rüya alemi bu yani. E, ruhlar işte geziyor. Ruhlar ziyaretleşirler. Ölüler konuşurlar. Vasiyetsiz ölüler ama şu. Vasiyet edecek bir şeyin varsa tabii. Gereken bir emanet varsa. Yoksa da durup dururken vasiyet ediyorum. Bursa kestanelikleri vakıf olsun hayrıma. E, senin mi ki canım? Öyle vasiyet lüzum yok. Boşuna yapma. Ama adamın emaneti var, birinin tapusu var, biri bir emanet vermiş, bir şey var. Değil mi? Helal halam ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım. Hiç! Ahirette ne olur? Ulan cami midir bucuk, Medrese midir, külliye midir? Bu milletin vakıf malı mıdır? Bu millet niçin verdi bu parayı? O Beykoz'daki külliye niçin verdi millet o parayı? Cami olsun diye verdi, medrese olsun diye verdi. Bu on binlerce insan kabirde yatıyor. Kara gümrükten birisi bir direk almış oradan böyle bir direk. Öldü gitti. Sait abi anlattı bana. Adam rüyada gördüler. Dediler "Sen ahirette nasılsın?" Dedi "Orada bir direk almıştım. Ondan kurtuldum." dedi rüyada. Ya ora Allah'ın yeri. Kütler verdi ona. Çırılçıplak kızları koydular oraya. Lise'li kızlar. Ya bura cami. Vakıf malı. Millet küpesini çık efendi hazretleri derdi. Ya millet küpesini çıkarttı verdi. Yüzüğünü çıkarttı, verdi. Bunlar kabirde yatıyor, kemikleri zuruyor. Bu kadar ölünün dirinin hakkı var. Siz hiç emanet bilmez misiniz? Vakfiye bilmez misiniz? Allah Allah Allah. Hazreti Fatih'in vakfiyesi Ayasofya ne oldu? Külliyeyi soruyorsun. Ayasofya ne oldu? Hazreti Fatih ne diyor? فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعَدَ مَعْسِمَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدَّلُونَ Duyduktan sonra değiştirenlerin günah vebali boynuna olsun diyor. Hazreti Fatih vakfisi. Dolu vakıf malları. Ha şu Fatih'in çoğu vakıf sattılar müteahhitlere, yaptılar binayı. Neyse bir yerliler için derlerdi de Oral'si, adını demeyeyim şimdi. Kızarlar bana sonra. Oralı da çok var buralarda. Fatih cami satılık deseler dediler falan Felancalar oraya talip olur. Hemen alır. Fatih Camii satılık deseler Felancalar alır Ya çoğu yerler vakıf ya İstanbul'un çoğu vakıf Bütün vakıf malları satmışlar oturuyorlar Medrese vakıf yerlerinde Nargile içiyorlar yine nargile içse ucuz Şarap içilen yerde var vakıf malında Ev kaf Bunlar emanet Süleyman aleyhisselam Kuş. Tacın tahtını başına geçiririm dedi Süleyman Aleyhisselam'a. Sen ne kimsin dedi ya. Dedi vakıf malından dedi alırım gider dedi. Senin şeyi atarım dedi. Evinin içine dedi. Vakıf malını sana karıştırırım dedi. Batarsın dedi. Süleyman Aleyhisselam ödü koptu. Bütün vakfetmiş etmiş ecdat. Hayrına vermişler. Almışlar etmişler bizi. Hey gidi emanet işi, hey gidi emanet işi. Aman kardeşlerim, Allah rızası için. Güvenilir adam olun ya emanetçiğine. Çok dikkatli olun, çok titiz olun. Varsa böyle bir şeyiniz vasiyet edin. Bir şey olur mu ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnne min iktirâ bisse'i dâ râ itûbun nâs tehavenu bis salâve dâul emanet. İnsanlar namazı gevşeye alırlarsa, hafife alırlarsa, kazaya bırakırlarsa, kılmamaya başlarlarsa, bir de emanet güvenilirlik vasfını yitirirlerse kıyametin çok yaklaştığı bilin. Ve bekleyin. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi velumatıfkidun min dinikum eleman ve ahiru tefkidun min dinikumu salah. Şimdi biraz yine namaz var. Cuma, bayram, işte beş vakit kılanlar mı Dininizden ilk yitireceğiniz, kaybedeceğiniz emanettir. O gitti. Güvenilir adam parmakla gösterilecek kadar az. Gitti o. Hacı hoca Hacı hoca diye güvenip de sofi diye sofi sovan yemez, bulsa kabuğunu koyvermez demiş. Emanet et de bakalım ne para kalır ne bir şey. Hacı hoca diye emanet et bakalım ne olursun. Alır giderler. İlk kaybedeceğiniz şey emanettir. O gitti. Son kaybedeceğiniz namazdır. O da yavaş yavaş kaybolmaya başladı. İstanbul'un nüfusu 150 bin kişiken Edirne kabu Mihriat Camisi öğlen namazında doluyordu. Bugün 17 milyon Cuma namazında doluyor mu bilmiyorum. 150 bin kişiken namazda gitme, gitmek üzere ama emanet çok gitti. Yağul duyduğu bir mecliste bir şeyi şahitlik yapmıyor. Şahitlik yapmıyor adam ya niye diyor karşı taraf güçlü biliyor musun başımıza iş açarız. Adamın hakkı gidiyor burada. Emanettir bu şahitlik orada şahit oldun. Demez. Bana ne? Duyar duyduğunu gizler. Vela tektümüş şahide şahitliği gizlemeyin diyor Allah. Şahit oldun bir konuya doğruyu söyle demez. Neleri gördüm öyle neleri. Sabaha kadar teheccüd kılar doğruyu söylemek yerine geldim susar neleri gördüm öyle yaşım azdır ama gördüğüm çoktur yaşadığım çoktur okuduğum da çoktur duyduğum da çoktur emanet işi yani insan emin olsa güvenilir insan olsa ameli az da olsa kurtarır ama ne kadar ameli çok olsa bu güvenilirlik vasfı olmasa kaybeder Hepsini gidecek hak sahiplerine ahirette el cebi boş kalacak, iflas edecek Ve Ömer radıyallahu te'ala enneu kal Hazreti Ömer Efendimizin kelamıyla bitirelim İzâ u'tiyet İzâ u'tiyete mined dünya erba'an Sana dünyadan dört şey verildiyse fela tübalibimazuviyank sana verilmeyenlere aldırma dört şeyin var mı? Varsa neyin yok? Üzülme Evim yok, yatım yok, katım yok, arabam yok, cep telefonum mu iyi değil. Bırak. Dört şeyin var mı sana soruyor? İfafu taam. Yediğin yemek helal mı? Bir lokma yiyorsun mu? Zaten deve yiyecek, öküz yiyecek halimiz yok. Yani yediğimiz birkaç lokma. Birkaç lokma. Ama bu helal mı? Haramdır. Bakarsın ki esgari ücret Askeri ücretli olur Askeri ücret olur mu? Esgari ücret. Yani esgar en küçük demek. En küçük ücretin adam 400 bin lira, 500 bin lira alıyor. Ama yediği helaldir. Adam katır trilyonluk ama harama bulaşmış. O kadar da parası var da bir helalın yok mu be ya? Bir helalın yok mu senin? Yok işte. Haneci. Soğan ekmek yiyen, helalından yiyen, ne mutlu ona Helal ya yiyor musun? Ve husdu huluk, ahlakın güzel mi? Elhamdülillah, tahtizin nimet kabinden söyleyeyim. Allah riyadan muhafızın, ahlakım çok güzeldir. Çok yolculuklar yapanı yapan, yolculuk yapmadan adamın ahlaklı olduğunu anlayamazsınız. Acıkacak bir defa, damarına basacak, hacda ömrede yolculuk yapacak, yorulacak bir defa o zaman anlayacaksın ne mal olduğunu. <gülüyor> Yoksa şey hepsi Boynu bükmüş, derviş tespih elinde. Kavaktan arbiter mi demiş, hay hay kellem gibi demiş. Böyle oturuyor, hoca efendi. Ne mübarek bunlar ya. Ya, bir yolculuğa çık. Bir ticaret yap. Bir para işini görelim. Bir yorulsun bakalım Müzdelife Arafat Mina'da bir iki üç gün. Bir iklim değişsin. Bir elli derece sıcak başına geçsin. Birkaç gün yemeği normal bulamasın. Biraz da uykusuz kalsın bakalım. Bayram sabahı bıçağı çekmiş öbürüne mi dalıyor kurban diyetine? Onları da gördük. Günde elli bin çekiyor. Hikaye. Güzel ahlak. Mizanda en ağır gelen şey nedir? Güzel ahlak. Güzel ahlak yoksa ne yapayım sen teheccüd kılıyorsun? Ahlaksız. Kibir. Kurur. Millete üstten bakmak. Ya. adam adam yere koymamak. Hakaret etmek. Milleti günahkar görüp kendini salih saymak. Ya. Bunlar bela. Güzel ahlak. Hakkı kabul etmek. Kibir nedir? Hakkı kabul etmemek. Doğruyu dedim bana, ona? Hadi git. Adam diyor. ya o adama diyor. Doğru bir şey söylüyor. Üç gün konuşmuyor benle Dedim e yine üç gün. Üç günde geçen var. Ahlakın güzel olacak. Kimseyi kırmayacaksın. İncitmeyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çağırana gider. Köle çağırsa icabet eder. Işe. Buyur derdi. Çocuk çağırsa buyur yavrum. Terbiyeli olacaksın. Tevazulu olacaksın. Şişmeyeceksin. Kabarmayacaksın ya. Ne oluyor? Yemeğin helalsa. Huyun güzelse, basıtku hadis konuştuğun laf doğruysa, yalancılık yoksa ve hıfzule emanet. Bir de emanetleri koruyorsan neyin yok umurunda olmasın. Diye. Aldırma. Neyin olmazsa olmasın bu dört şey sende olsun. Cümlemize nasip olsun. <gülüyor> <gülüyor> Amin. salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi selem. Şimdi biliki husus duyuraraktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi rüyada görmekler ilgili "Men rani fil menam fe sayrani fil Buhari hadisi. Beni rüyasında gören muhakkak uyanıkken de görecek. Ölmeden evvel daha dünyada geleceğim beni görecek, imanını kurtaracağım diyor. E ama rüyada gördünse bir kere bile garanti veriyor. Uyanıkken mutlaka görecek. O ne demek ise i̇şte ölürken gelecek şeytanı kovacak. Mutlaka uykuda görmemiz lazım. İnşallah. Biz bir iki kere gördük ama tabi yeterli değil, doyulmuyor ama işte unutuyoruz, Esk, eskidi. Yeniden görmek nasip olur inşallah. Subhane rabbiyel alil aleyh ve elhamdülillah rabbil alemin Salatu vesselamu ala seyyidil mursalil muhammedin ve ala aleyhi sahibi ecma'in Allahümme anselüke el cenne ve mâ qarrab eyleyâ min qavlin ve amel ne'ûzibike minennâr ve mâ qarrab eyleyâ min qavlin ve amel Allahümne asalüke min khayr ma min nebiyuke Muhammed sallallahu te'ala asalü na'udhu bike min şerr mestehadeke min nebiyuke Muhammed sallallahu te'ala asalü ve entel musta'anu aleyke al belavu vela havle vela kuvvete illa billahi il aliyyi il azim amin allahümne asalüke minel khayri kulli acili ve acili ma alim ma, na lam. Na bika min al kulli, ma, ma alim ne na na alam na'udhu bike kulli acili ve acili ma alim ma alim اللهم ما قضأت لنا مقضأ فجعل عقبته رشدًا اللهم ربنا أتنا أم لذلك رحمة وإي لنا من أمرنا رشدًا اللهم ربنا أتنم لنا نورنا وغفر لنا أنك على كل شيء قدير اللهم صلى و وبارك على سيدنا محمد النبيل امي الحبيب العالي القدري العظيم الجاهي وعلى آل وصحبه الصلاة والسلام Aleyke ya Resulallah, salatu ve selam. Aleyke ya Habiballah, salatu ve selam. ya Seyyid el-Evvelin ve ahirin Ya Rabbi şu mübarek gecede, şu uzaktan yakından gelen kardeşlerimizi de, bizi de, radyodan, internetten dinleyenlerimizi de hepimizi affeyle, muhafır edin. Allah'ım emanet vasfını bize nasip eyle. Emin bir mümin eyle bizi ya Rabbi. Bütün emanetlere riayet etmek nasip eyle. Hainlik etmekten muhafaza eyle. Helal yamak nasip eyle. Doğru konuşmak nasip eyle. Yalandan muhafaza eyle. Allah'ım ölünceye kadar büyük küçük günahlardan muhafaza eyle. Allah'ım fazluluk Kimsenin emaneti üzerimizde. Kimsenin yükü, hakkı var iken ruhumuzu alma ya Rabbi. Bütün hak sahiplerine haklını ulaştırmak nasip eyle. Bütün emanetleri ehline teslim etmek nasip eyle. Sen fazluluk erimine ya Rabbel alemin ve ya nasirin. Bize ya Rabbi güvenenleri mahcup etme ya Rabbi. Bize, bize güvenenlere karşı bizi tam layık eyle ya Rabbel alem. Ve ya İlim emanetini de hakkıyla ifaya ve tebliğe muvaffak eyle ya Rabbi. Bütün kardeşlerimizde çoluk çocuklarımıza da bu güzel vasıfları nasip eyle. Bu 54 farzın her birini yapmak nasip eyle ya Rabbi. Bütün farzları yerine getirecek imkan ver bize ya Rabbi. Amin ya Rabbel alemin ve ya hayran nâsırin. Şehban Rabbik Rabbı Güzde Ama İçifon ve Selamın Ülalı Murcullin. Ve Alhamdulillah Rabbı Ala Mimin. Atiha. Bismillahi R-Rahman rahim Alhamdulillah Rabbı